أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه أغرب الميامين أفضل الصلاة واتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص نبأهم بالحق إنهم فتكة آمنوا بربهم وزدناهم قدر وربتنا على قلوبهم izdiqamu min iftara biz bir hafta önce geçen hafta grubumuzda ashabul kehf'in kıssasından nasip vermeye çalıştık. Ashab-ı Kehf'in kıssasından Rabbimizin bize öğrettiği kadarını burada paylaşmaya çalıştık. Şimdi ikinci bölüme devam ediyoruz kardeşler. Allah subhane teala ashab-ı Kehf'i tanıtırken onlar genç dedi. İbn-i Keser Allah diyor ki gençler hakkı kabule inatçı yaşlı ihtiyarlardan daha önceliklidir. Kardeşler, Allah-u Teala Ashab-ı Kehf'in genç olmasından özellikle bahsetmiş. Allah'ın kitabında bir harf bile fazla değildir. Bazen Arapça kıramların açısından olmaması gereken orada, olmasa da onun kelimeler Kur'an'da gelmiş. İsa namazı, ebeben buna zait fazlalık dememişler. Eğer bir kelime buraya geldiyse bir tane kelime, bir tane harf ağabeyin celip var demişlerdir. Şimdi size fitne, genç, fityek gençler diyoruz. Allah subhanehu ve teala ashab-ı kehfi genç olmasından boşuna mı bahsetti? Allah subhanehu ve teala ashab-ı kehfi önce genç olmalarıyla nitelendirdi. Ve hadi bizim burana durmamız gerekiyor. Hani dedik ya her zaman diyoruz ya Kur'an-ı Kerim'de faydalanabilmek için Kur'an girme soru soracağız. Ya Rabbi sen bu aleti indirirken onların genç olmasından niçin bahsettin bize ve tefekkür etmeye başlayacağız. Ve diyeceğiz ki bir bu daveti gençlere yönlendirin kardeşler. Bugün ülkemizde yaşadığımız şu topraklarda yaşadığımız şu zaman diliminde Allah'ın dinini kavrayacak Allah'ın dinine hizmet edecek Allah'ın dinine başlayacak Allah'ın dini adına her türlü gayreti sarf edecek nice ashabı kelif gibi gençler vardır davet cemaatleri davetlerini gençlerin üzerinde yoğunlaştırmaları gerekir davet cemaatleri davetlerini gençlerin üzerinde yoğunlaştırmaları gerekir Gençler hakkı kabul et çok daha layıktırlar. 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında bir kimseye karşı alırsın, saatlerce nasihat edersin, belki o nazarın çok küçük bir pay olur. Gençleri toplarsın, sadece biraz nasihat edersin, bir bakmışsın ki hepsi Allah'ın yeni yolunda hoşlan cevap verir olmuş. Bundan dolayı Fidyetün, onlar gençler ifadesinden birinci çıkardığımız sonuç, İslam davetçileri davetlerini gençlerin üzerine yoğunlaştırmaları gerekiyor. Mu? İki, burada gençlere de önemli bir nasihat var. Ey gençler, sizden önce nice gençler geçti. Sizden çok daha güçlü geçti. Siz bugün Dünya'nın zevklerini yaşamak için koşturuyorsunuz ya... Dünya'nın zevklerini bol bol yaşayan... ...nice Tarunların çocukları, Firavunların çocukları, havanların çocukları... ...Ak Kavvi'nin gençleri, Lut Kavvi'nin gençleri... ...sizden önce geçen gençler sizden çok daha güçlüydü. Dünya'ya sizden çok daha sahiptiler var, evlat bakımından güç ve kuvvet bakımından her açıdan sizden daha güçlüydüler. Ama dünya onlara kalmadı. Onlar yok mu bitti. Siz de yok olup gideceksiniz. Siz de bu dünyada yürüyeceksiniz. Bilin ki bu dünya onlara kalmadığı gibi size de kalmayacak. Allah'su Allah sahnem çocukluk dönemi arkasından ayetteki ifadenin en güçlü döneminde sizi gençlik dönemine yetiştirdi. Gençlik dönemi gücün en zirvede olduğu dönemdir. Bu döneminizi isyan olarak kullanmayın. Allah subhanahu aleyhi ve Bugün zihniniz genç, bugün kalbiniz genç, bugün organlarınız genç, bugün kemikleriniz genç, bugün her şeyi almaya muhtedersiniz. Yarın öyle bir zaman gelecek ki okuduğunuzu defalarca okusanız ezberleyemeyeceğiniz günler gelecek. Çünkü zihniniz yaşanacak. Kalbiniz zayıflayacak. Kemikleriniz zayıflayacak. Ayaklarınız zayıflayacak. Elleriniz zayıflayacak. O gün Allah'ın iğne hizmet etmeniz Evet o de önlerini alıp en kaçırdığınız için Allah subhane telaffuhunun hesabını mutlaka size soracağım. İşte bundan dolayı ben bütün genç kardeşlerime nasihat ediyorum ki dünyanın peşinde koşmayı bırakın. Dünya sizden öncekilere hiçbir şey veremedi. Sadece basit bir geçimlikten başka hiçbir şey veremedi. Siz de dünyadan hiç siya alamayacaksınız. Ne kadar mal sahibi olsanız, ne kadar mülk sahibi olsanız, dünyanın peşinden ne kadar çok koşarsanız koşun, dünya yakalayamayacaksınız. Firavun, hanedanı vardı. Mutlaka o, o, kızı oğlunun, çocukları vardı mutlaka. Bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de mi? Kadın falan vardı, hanedan sahibiydi, öyle değil mi? Firavun'un çocukları kalmadı bu dünya. Firavun gibi güç sahibi, Firavun gibi kuvvet sahibi, Firavun gibi ordu sahibi, hamanı olan, karını olan, belanı olan bir firavun çocuğuna bile kalmadı bu dünya size hiç kalmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin ilk günlerine bakın. Yanında tabak binerek daha 14-15 yaşındadır, 16 yaşında. Musa bin Umeyr, Allah yolunda Medine'ye öğretmen olarak gittiğinde daha 18-20 yaşlarındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşının etrafındaki insanların çoğunluğu 14 ila 20 yaşlar arasındadır. Bakın sizin selefiniz 20 yaşındayken Medine'ye gidip Medine'yi İslam devletine hazırlıyordu. Sizin selefiniz Musa bin Umeyr. Medine'ye işlet etti. Medine'yi İslam topraklarına hazırladık. Sizin de göreviniz budur. Yaşadığımız şu şık diyarını, yaşadığımız şu fıst diyarını, yaşadığımız şu fücur diyarını İslam beldesine, İslam topraklarına, İslam mücahitlerine hazırlamaktır. Ve bu da dünyayı terk etmek, bir an önce Allah'ın dinine dönmek, Allah'ın dinine sımsıkı yapışıp, gece ve gündüz demek sizin bu dava uğrunda koşmanız da mümkündür gençler. İnne hum bi ala Gençlerle ilgili kısım bitti devam ediyor hayat arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zaman ona dedi ki senin getirdiğinin bir benzerini kim getirdiyse ona bir şey olmuyor. Ve gâlele zîne tefalu lirusulihim kafirler yeryüzü konduğu gülden buradaki kafirler lirusulihim <gülüyor> bütün rasullere, bütün davetçilere bütün tebliğcilere Allah'ın yolunda Allah'ın dinine davet eden davetçilere dediler ki Size arzumuzdan ya süreceğiz ya da siz bizim milletinizde öleceksiniz. Ashab-ı Kehf mağarasında uyandıktan sonra dediler ki aman bir kaderdir. Onlar siz ellerine geçirilirse ya yakılacaklar ya da kendi dinlerine dönecekler. Ashab-ı Kehf'in davetçilerine denildi ki: "Kalu inna taghayyirna bikum" Lakin tanıtım eğer vazgeçmezseniz, lârjümenle bunu size biz taşlayarak ödüleceğiz, taşlayarak lârjümenle bunu. Ya da bizden size acı bir azap olunca, kardeşler, bu davanın yolu günlerle dolu bir dava değildir. Bu davanın yolu çiçeklerle dolu değildir. Bu davada rahatlık yoktur. Sizden çok çok daha hayırlı. Allah'ın rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi bile rahatlık içerisinde bu dava yaşamadı. Eğer bu dava rahatlık içinde, huzur içinde, refah içinde, güzellikler içerisinde, evden işe işe yaşanacak olsaydı, buna en çok hak sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam. Bu dava çiçeklerle, güllerle yaşanı çok olsaydı buna en çok hak sahibi olan İbrahim Halimlâh'dır. Bu dava zor bir davadır. Peki bu zorluğa karşı biz ne yapabiliriz? İnnehu fityetim aramelu bir iman. Geçen hafta anlattık. Şirk ve şüpheden uzak bir iman. Şirkten uzak bir iman, istikamet üzere bir iman. Allah Subh'ana ve Teala infay su esnaf buyuruyor. Onlara karşı, düşmanlarınıza karşı bütün gücünüzle kuvvet hazırlayın. Düşmanlara karşı hazırlık iki türlüdür. Bir, manevi hazırlık. iki maddi hazırlık. Manevi hazırlık, iman hazırlığıdır işte. Madem bu davaya çıkacaksınız, madem bu davadan yürüyeceğiz, madem Allah'ın dini Nuh Aleyhisselam gibi gece ve dündüz demek zingileteceğiz. Madem İbrahim Aleyhisselam gibi kutlalık kalacağız. Madem Kut Aleyhisselam gibi kavmimizin karşısına geçin, apaçık bir şekilde hakka yıkılacağız. Madem ashabı kebk gibi fekarlü Rabbuna Rabbü semavat vel af diyeceğiz. İmani hazır Mutlaka şartlı kardeşler. Güçlü bir iman olmadan, kuvvetli bir iman olmadan, şirkten uzak bir iman olmadan, şirkten uzak bir iman olmadan, istikamet üzere bir iman olmadan bu davanın yolunda sebat etmek kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. İşte Ashab-ı Kerf böyle bir imana sahip olduktan sonra İzgâr-ı Kıyam'a kalkmıştır. Ashab-ı Kerf de bizler gibi evlerine oturabilirdi. Ashab-ı Kerif'te bize ne ya diyebilirdi. Ashab-ı Kerif'te kendilerine fıtk hem birçok cevaz bulabilirdi. Ancak tevhid şahit ister. Eşhedü ellâ demek ben Allah'tan gayrı ilah şahitlik ediyorum. Bunu ilan ediyorum. Bunu duyuruyorum demektir. Allah'tan gayrı yakalan. Allah'ın hümbünü çiğneyip Yeni hükümler koyan takutlara la ilahe illallah haykırmadığımız sürece bu kıyam gerçekleşinecektir. Bundan dolayı diyoruz ki İslami hareket tuğya nehrine karşı bir direniş içinde yaşadığımız topluma bir ıslah hareketidir. İslami hareket tuğya nehrinin karşısına geçip Rabbuna Rabbus semavati vel alb denilmektir. İslami hareket hakim otopter güçlerin karşısına geçip bizim röntümüz yönetendir, siz yönetemezsiniz diyebilmektir. <gülüyor> İslami hareket Allah'ın öndürüyle hükmetmeyen tavuklara siz kafirsiniz, siz fasıksınız, siz zalimsiniz, gelin arının arınmaya niyetiniz var mı diye ayıkırabilmektir. İslami hareket kapalı kapılar arkasında Devlet kurup devlet yıkmak değildir. İslami hareket sosyal medyada kalemelerin başında tekbir cebret değildir. İslami hareket medresenin bir köşesinde sark nakibi ilimleri değildir. İslami hareket 3-5 kuruş paranı Allah yolunda infak edip ondan sonra her şey bitmiş şişesine uyumak değildir. İslami hareket öncelikle bir kıyam hareketidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe Allah çıktığı zaman bir Arap medenisi demiştir ki Vallahi bu söze karşı bütün hakim sınıf karşı gelecektir." Arkadaşlar Musa aleyhisselamın davetine bir dikkat edin. Niçin Firavun'a gitti? Allah suhabbetine niçin İsrailoğullarına oruklarına git, onlara tembidi öğret, Onlara tebhidin faziletini Allah tebhidle ilgili kitapları yaz, halk arasında dağıt demedi de İzheb inâ fir'avd inâ u'tan alıyordu. Allah s-Hümet niçin Musa aleyhisselam'ın bizzat ama bizzat firavına gitmekle görevlenmedi? İbrahim aleyhisselam niçin öncelikle davetine tut yapıcısı olan Azerle babasıyla başlandı? Niçin Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam, Huk Aleyhisselam, Şahid Aleyhisselam ve diğer Allah'ın salamından üzerine olsun bütün rasuller daveti ortaya koydukları zaman niçin? وَقَالَ الْمَلَعُ مَلَعُ مَلَعَ الْمُتْرَفِ Sınıfı tebkhi verdi. Çünkü davet öncelikle hakim otoriter sınıfa karşı bir direniştir. Davet kapı komşumuza tebhide anlattı. İş arkadaşımıza temirdim, faziletlerini anlattı. Yolda gördüğümüz bir adam, Dağut nedir biliyor musun kardeş? İslam hareketi değildir. İslam'a davet de değildir. Allah izniyle, cumartesi akşamları yapmış olduğumuz davet derslerinde bunların hepsine değineceğiz. Ama İslami hareket öncelikle hakim, otoriter, sisteme karşı bir direniş hareketidir. Onların kasve geçip, Eşşedün la Allah'ın ruhiyetini kast onlardır. Onlara karşı direniş sergilenmediği müddetçe İslami hareket kesik ve gütüm kalacaktır. İşte Ashar Kef'te zamanın firavununa karşı İmkanı kıyama almıştır. İmani hazırlığı tamamladıktan sonra kıyama kalmıştır. Kıyama kalmak için sayısal bir çokluk beklememiştir. Çünkü bu davanın sayıya ihtiyacı yoktur. Bu dava kimiyetten üzerine kurulmuş bir dava değil, keyfiyetten üzerine kurulmuş bir davadır. Bu davada esas olan Allah'ın yardımın yanına alabilmektir. Bu davada esas olan Allah'ın kifayetin yanına alabilmektir. Bu davada esas olan Allah'ın dostun yanına alabilmektir. İster yedi kişi ol, ister yetmiş kişi ol. Kendinin fiyatini, karinetini... Et, fiyeden, nice çok az topluluklar vardır ki Firavunlara karşı kalip gelmiştir Hamunlara karşı kalip gelmiştir Tavunlara karşı kalip gelmiştir Sadece az bir sayı bir topluluktur Kardeşler bu davet Allah'ın uyuyetiyle kast eden tavukların Putların dinine dolanandır İbrahim misali Dediler ki İbrahim adına bir genç vardı Putlarımızı diline doluyordu bu davet onların demokrasilerinin diline dolamaktır. Bu davet onların yerden bitme kanunlarını dilinize dolamaktır. Bu davet onların muhabbetler olan parlamento olanın dilinize dolamaktır. Bu davet onların güdük anayasalarını hiçbir soruna çözüm bulamayan bir kedinin dahi bir kedinin dahi hayat yasalarını dilinize dolamaktır. Bu demokrasi denilen sistem batıl bir sistemdir. Allah razı olmadığı bir sistemdir. Kim bu batıl sisteme karşı boyunca kim bu batıl sistemi ifade ederse, kim bu batıl sistemin ön hareket ederse Allah'a isyan etmiş diyebilmektir. Bu davet, bu davet, Onların puthanesi olan parlamentolarının dininize dolayabilmektir. Onların kanunlarının yerden gitme kanunları olarak dininize dolayabilmektir. Ancak bu davete başlayabilmek güçlü bir iman ile bulundur. اِذْ قَانُوا فَقَارُوا dediler ki Bakın, ashabiyet daveti ayrı böyle başlamıştır. رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرُتْ Bizim Rabbimiz göklerin Rabbidir ve yerin Rabbidir. Ey demokratlar, sizin Rabbiniz sizin kabul ettiğiniz Allah sizin iman ettiğinizi iddia ettiğiniz Allah sizin kendisinden razı olduğunuzu iddia ettiğiniz Allah sadece göklerin Rabbidir demokrasiye göre Allah subhane ve teala sadece hüppülün gökyüzüne geçebilmektir ama bizim Rabbimiz göküzünün Rabbi olduğu gibi yer yüzünün de Rabbidir. Bizim Rabbimiz göküzü hükmettiği gibi yer yüzüne hükmeder. Bizim Rabbimiz bu hükmet ruhuyla kanunlar koyar. O kaydı koyduğu kanunları peygamberi vesilesine bize ulaştırmıştır. Onun ismine Kur'an-ı Kerim diyoruz. Bizim anayasamız Allah'ın yer yüzünde hükmünün tecellisi olan Kur'an-ı Kerimdir. İşte ashab Kehf, bu şekilde bir davete başlamıştır. İnşallah bu hafta bitirmeyi düşünüyordum ama nasip olmadı. Fazla uzatmak istemiyorum. Gelecek hafta inşallah Ashab-ı Kehf kıssasıyla لَنَّدْ Biz ondan başkasına ibadet asla etmeyiz ayet ile devam edeceğiz kardeşler. Okuduğumuz bölüm Ashab-ı kıssasının çok kısa bir bölüm. Kardeşler, iddial etmeye çalışın, tefekkür etmeye çalışın öğüt almaya çalışın. Ben sadece öğüt verebilirim. Yalmış olduğum nasihat, vermiş olduğum hutbe kalplerinize işlemediği sürece sadece boş kelimelerden ibaret kalır. Allah subhanahu wa ta'la ayağlarımız sabit fısın kardeşler. Bu yol zor veriyor. Allah subhanahu wa ta'la yardımıyla bu sürekli de bizleri desteklesin. Ve ahiru da'lana elhamdülillah Kardeşler, bizim anayasamız Kur'an-ı Kerim'de dedik. İnsanları bu kitaba davet edeceğiz. Ancak bu kitaba davet etmeden önce Allah'ın kitabıyla güçlü bir dostluk kurmamız gerekmektedir. Kardeşler bugün İslam ümmeti olarak en büyük problemimiz Allah'ın kitabıyla aramızda çok uzun mesafeler vardır. günde hiç durmaksızın 3 saat gece kalktım hocam Kur'an-ı Kerim okudum 4 saat oturdum Kur'an-ı Kerim okudum diyemiyoruz Allah'ın kitabı ashabı ki, kıssasını anlatırken dedik ki imani hazırlık dedik kardeşler imani hazırlık gece gündüz demek sizin Allah'ın kitabını okumak lazım bu kitap en doğru yöntemdir kim bu kitapla beraber yaşarsa Allah Subhanepsen onun o yakanı Kim bu kitapla beraber yaşarsa Allah Subhanepsen onun atışlarını sabit Kim bu kitapla beraber yaşarsa Allah Subhanepsen onun sözlerini sabit olacaktır. Kim bu kitapla beraber yaşarsa Allah Subhanepsen onun, onun, onun işlerini kolaylaştıracaktır. Kim bu kitapla beraber yaşarsa ömrünü bu kitaba adarsa Kendisini bu kitaba alırsa, zamanının tamamını bu kitapla beraber geçirmeye çalışırsa, onu okumak, onu tefekkür etmek, onu dinlemek ve onu duyurmak üzere bu kitapla beraber olursa, Allah subayetine onun zorluklarını kolaylaştıracaktır. Kardeşler, davetçi olabilmeniz sımsıkı Allah'ın kitabına yapışmakla mümkündür. İnsanlar son sıra davet ediyorsunuz? Allah'ın kitabına davet ediyoruz. Kaç kere okudun desen, böylece bakacaksınız. İçinde kadar bir desen, böylece bakacaksınız. Allah'ın kitabıyla davet ettiğin kitapla ne kadar haşrıleşirsin desen, böylece bakacaksınız. İnsanların yüzüne bakıp bakmamak önemli değil. Allah'ın yüzüne nasıl bakacaksınız. Kıyamet gününde, Rasul insanları şikayet edecektir. Şikayetin kurusu, Rabbim kavmin Kur'an'ı terk etti. Mecbur bıraktı. Konu budur. Kardeşlerimiz kadar, Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığınız sürece bereketiniz azalacaktır. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığınız sürece detlediniz çoğalacaktır. Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığınız müddetçe sıkıntılarınızı sizi daha çok sıkıştırmaya başlayacaktır. Allah'ın ayetlerinin kalplere şifası Allah'ın kitabıdır. Allah Subhane ve Teala'nın toplumlara devası Allah'ın kitabıdır. Allah Subhane ve Teala'nın cemaatlere yönelik hidayeti Allah'ın kitabıdır. Ey kardeşlerim Allah'ın kitabını okumak üzere bir araya gelin. Ve Allah'ın kitabını okuduktan sonra ayrılmayın. O'nun üzerine ihtilaf etmeksin. O'nun üzerine uzun uzun konuşmaksın. Sadece ama sadece Allah'ın kitabını okumak için bir araya gelin. Gençler, fısk için bir araya gelmeyin. Dünya meşalesi için bir araya gelmeyin. Günahdır. Yazık Allah'tan korkun. Oyun ve eğlence için bir araya gelmeyin. Telefonda birbirinizi adı üstünde toplanalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye fıst üzere araya gelmeyin. Allah Teala adına bu nazar bunun hesabını size soracaktır. Haydi biraz Kur'an-ı Kerim okuyalım. Haydi biraz Kur'an-ı Kerim dinleyelim. Hayır nas kıyametlik tefekkür edelim demek üzere bir araya gelin. Kur'an-ı Kerim üzere bir araya geldiğiniz sürece Allah'ın rahmeti üzerinizde olacaktır. Kur'an-ı Kerim üzere bir araya geldiğiniz sürece Allahu Teala'nın desteği sizinle olacaktır. Allahu Teala amellerinize bereket verecektir. Allahu ve Teala kalbinizi safa saralım haraçtı. Rabbena ela tuhib bimt'ad. ومن خفنا biz bağlıyız. Biz sırf kıyaptık. Allah Subhanahu Taala'nın kitabıyla beraber olduğunu sürece, Allah Subhanahu kitabına boyun eğdiniz Allah kitabını okumak üzere bir araya toplandığınız sürece, Ve ta'awen ala'l birri ve takva. Bir ve takva üzere yardım yaşınız sürecek. üzere yardım nasıl üzere bir araya gelmemek. Bundan kaçındığınız sürece Allah'ın rahmeti, Allah'ın hidayeti, Allah'ın bereketi sizlerin üzerinde olacaktır. Rabbim kitabıyla bereket bereketlendirsin. Rabbim bütün sıkıntılarımızı kitabıyla gidersin. Rabbim kitabının bizim için ve tüm Müslümanlar için şifa ve deva kaynağı olsun kardeşim. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin. saf kılın inşallah.